Pazarlar Değerli izleyenler, umarım güzel bir pazar geçiriyorsunuzdur. Ben Doğan Cüzeloğlu ve Polat Doğru. Sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Ben konferanslar ve seminerler verdikten sonra... ...soru kısmını açtığım zaman genellikle ana babalardan, el kaldıranlardan... ...sık sık ergenlerle ilgili sorular geliyor. Bunu Polat'la değerlendirdik ve bugün... Ergenlik konusunu ele alalım. Diyor. Evet hocam. Önemli bir konu değil mi? Hocam çok önemli bir konu. Belli ki herkesin de çok derdi var bununla ilgili. Ee, şimdi biz Facebook'ta sorduk ne sorarsınız bununla ilgili. Gördüğüm ortak bir tavır var. Yani insanların çok büyük bir kısmı Allah etmiş durumda hocam. Yani bu ergenlik konusu ciddi sorun alanlarından bir tanesi. Eee birçok ana baba yetiştirdiğim çocuğu tanıyamıyorum diyorlar. Evimizde gerginlik, sıkıntı hiç bitmiyor diyorlar ve bu ergenlikle ilgili dünya kadar soru soruyorlar hocam. Yani ben evet. ne sorarsanız dedim. iki saatin içerisinde 100 küsür tane soru geldi. İki saatin saat yani. içerisinde 100 evet. küsür tane soru geldi ve bayağı bayağı insanlar da oturup yazıyorlar. O yüzden önemli bir konu. Sürekli konuşuluyor. de görüyorum. Konferansta soru sorarken böyle Hocam yardım bu muhtacım <gülüyor> yani ne yapacağımı bilemez hale geldim. Hiç bunu beklemiyordum gibi. Aynen benim öyle benim yetiştirdiğim çocuk nasıl böyle olur diyor ana baba. <gülüyor> Çok temelde geldi yer orası. Şimdi e, oradan da baktığımda diğer taraftan da baktığımda bir kere sanıyorum bir kafa karışıklığı var. Bu ergenliğin ne demek olduğu ile ilgili. Hangi yaş grubudur, kaçtan bahsediyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz, ne oluyor, ne bitiyor ilgili hocam biraz böyle... Bir miktar teknik bilgi alsak sizden. Evet, evet. Yani bazıları konferanslarda şunu da söylüyor. Diyor ki hocam bu yeni icat diyor. <gülüyor> Bizim zamanımızda ergenlik Yok, diye bir şey yoktu diyor. Yoktu. Kim sonradan çıkardı yani, bu icadı diyor. geldi hocam. Kimisi de diyor ki siz çıkardınız hocam diyor. Yani suçluyor böyle. Başımıza bela ettiniz diyor. Hakikaten mi hocam ya. Evet. Ve e, bakış tarzına göre tabii suçlu durumda olabiliriz. Evet. Fakat bu çocukluk dönemi işte 7 yaşına kadar falan hı hı. olsa eğer 7 ile 9 arasını evet. ön ergenlik hı. olarak görebiliriz. Bir de ön ergenlik var. Anladım. Ee, ...ve yavaş yavaş palazlanmaya kalkma hı hı. durumu... ...durup şöyle bir bakış tarzı anne farkına varıyor... ...bu yeni diyor böyle <gülüyor> bakış tarzı böyle eleştirelim... Çanlar tarzı, orada şöyle. çalmaya başlıyor aslında evet. değil mi hocam? Niye bakıyorsun öyle ne var falan şeklinde anne... <gülüyor> <gülüyor> ...sormaya başlıyor veya nefes alışlar. Ee, ve e, şimdi e, esas sana derim... E, ...12 ile 21, 22, 23 yaşları... ...tam bir ergenlik durumu oluyor. Hı hı. Demek ki 9-12 yaş... ...tam önergenlik olabiliyor. O bakımdan... ...bazılarında... Iı, ...gelişim durumuna göre... ...bir de kızlarda daha farklı oluyor. Erkeklerde daha biraz erken, daha farklı değil mi? Kızlarda biraz, kızlarda biraz daha erken o hı hı. olgunlaşma. Tabii bunun biyolojik temeli var... ...hormonlarla ilgili. Hı. Yani... Erkeklerde e, testostronun, evet. e, kızlarda ostrojenin devreye girmesi. Yani, erkek, yani erkeklik hormonu ve kadınlık hormonunun devreye girmesi Evet diyorsun. erkeklik kadınlık hormonunun devreye girmesiyle vücut bambaşka bir işlem sürecine başlıyor. E, ve e, kendisi de kendisine hı hı. bakıyor ne oluyor bana şeklinde bir tavır içerisinde olabiliyor. Şimdi hocam siz böyle bu işin hormonal altyapısından bahsedince o zaman şu soruyu burada sormak lazım hocam. Ee, i̇yi de yani eskiden o zaman ergenlik vardı bu sizin söylediğinize göre. Yani insanoğlu son birkaç son 20 yılın içerisinde 30 yılın içerisinde böyle bir evrimleşme geçirmediğine göre aslında ergenlik bizim zamanımızda ergenlik mi vardı diyenlerin döneminde de vardı hocam. Peki niye şimdi problem olmaya başladı hocam? Kesinlikle vardı. Bir kere o dönemde de delikanlılık hı hı. kavramı vardı. Var doğru. Yani ondan dolayı ben hatırlıyorum. Abimle ilgili olarak babamın birisi. ya çocuk delikanlı. Kanı deli. Sanı <gülüyor> Efendi bilmiyor musun? Yani bu kanı deli deniyordu. Erkeklerde daha bir görülür durumdaydı. Ee, işte başına dik huysuz hırçın <gülüyor> söz dinlemez falan tavırlar <gülüyor> içinde oluyordu kızlarda pek e, olmuyordu onun e, fırsat verilmesi durumu var ama burada yani akademik bir ortam değil biliyorum ama bizim bilmemiz gereken bir şey var Polat biz birey olmanın önemini yeni yeni kavramaya hı. başlamış bir toplumuz bir kültürüz ...çok önemli bir şey söylüyorum. Çok ben e, 56 yıl... ...psikoloji alanında bulunmuş birisiyim. Ondan dolayı ne dediğimi biliyorum. Bilim insanı olarak konuşuyorum. Benim toplumum birey olmanın... ...önemini... Hı hı. ...yavaş yavaş... ...anlamaya başlamış durumda. Ondan dolayı gözlemler yapıyorum. Bu programda da yaptım. 1972 yılına kadar... Hı hı. ...benim toplumumda... ...iletişim kelimesi yoktu. Hı hı. Ondan dolayı... ...birey olma fırsatı da yoktu. Yok. Öyle bir... ...ihtiyaç hissedilmiyordu. Ama bugün anladık ki... ...demokratik bir dünyada... ...uluslararası ticaret yapmak istiyorsan... ...bireyin kafasından ve gönlünden vazgeçemezsin. Anladım. Ve bireyin kafası ve gönlü de... ...ergenlik çağında başka bir türkü tutturuyor. <gülüyor> Onun da farkına varacaksın. Yani siz diyorsunuz ki hocam eğer... ...hakikaten... Ee... ...gelişmiş bir gelecekten bahsediyorsanız o zaman birey olma yönünde de kendinizi yetiştirmelisiniz... ...ve birey olma meselenin içerisine giriyorsa kaçınılmaz olarak da ergenlikte girecek diyorsunuz. Yani bundan evet. önceki dönemlerde öyle bir derdimiz yoktu, ondan aslında yoktu diyorsunuz ergenlik. Evet, görmüyorduk da o isim yoktu ve ayrıca bastırıyorduk. Anla, bastırıyorduk Ay, değil mi? Kabul bastır. etmiyorduk evet. yani hakikaten o gerginliği, o sıkıntıyı falanı filanı kabul etmiyorduk. Dolayısıyla o da arsız çıktı diyorduk. Aa, anladım. Vefasız çıktı diyor. Var ama öyle arsız vefasız çocuklar yok mu yani hocam? Şimdi yorumlarımız farklı. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bir birey olma mücadelesini göremiyorduk. Daha ziyade toplumun baktığı ve değer verdiği Aha. ne kadar kültür robotuysan, kadar. ne kadar senden beklenenleri, Hı -hı. aynısının tıpkısını yapıyorsan, o kadar takdir ediliyordun. ...ne kadar ne kadar efendi. Hiçbir şeye hayır demez. Gık demez. Orada oturt... 30 yıl oturur. Kalk demeden oturur. Bunlar... ...örnekti ama... ...bu insanlar girişimci olamıyor. İş adamı olamıyor. Bu insanlar yaratıcı olamıyor. Düşünür olamıyor. Aklımıza gelmezdi. Ee, şimdi ise... ...böyle İhtiyacı insanlar var, istiyoruz. Tabii. Yani ana baba... ...çocuğunun bir düşünür olması... ...girişimci olması kendi yaşamında kendisi olarak var olması ve özgürce ayaklar üzerinde durması istiyorsa ergenlik dönemi var. Oh iyi hocam peki ve normal diyorsunuz. Yani ergenliğin yaşanıyor olması normal diyorsunuz. Ama sorun kısmı ile ilgili sanıyorum söyleyeceğiniz bir şeyler var hocam. Yani gözlemlere baktığımda da bazı insanların bazı ailelerin evinde bu iş problem olurken bazı insanların bazı ailelerin evinde ise bu iş Problem haline gelmiyor. Onların çocukları da ergenlik yaşıyor. Diğerlerinin çocuğu da ergenlik yaşıyor hocam. Özde hı. ne oluyor o zaman hocam? Bence Polat esas itibariyle şöyle bir şey oluyor. Şimdi... Aile yapısı içerisinde hiyerarşik bir yapı varsa... Hı hı. Tepedeki en güçlü, bilen, erdemli kişi... Hı hı. ...bilir, söyler. Diğerleri de gayet tabi efendim. Baş ...aynen bunu yaparız diyorsa... ...herhangi bir çatışma çıkmıyor. Ondan dolayı... E, ...askeri birliklerde... ...çatışma çözümüyle ilgili... ...seminere ihtiyaç yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama... ...bir şirkette çalışıyorsan... Doğru. ...onunla ilgili seminerler vermek durumundasın. Doğru. Çatışma çıktığı zaman ne yapman lazım? Kararlar verirken... ...ne gibi çatışmalar çıkabilir? Doğru. Biz bilincini nasıl koruyacaksın? Falan şeklinde. Şimdi... ...aile küçük bir askeri birlikse... Ki evvelden öyleydi. Aha. O zaman ergenlik sorunu da yoktu, çatışma da yoktu. Şimdi eğer aile, demokratik, özgür bir aile olma durumu olduğu andan itibaren burada kendi yaşamında kendisi olarak var olma için yaratılmış birisi ses çıkarmaya başlıyor. Yan bakmaya başlıyor. Burundan solumaya başlıyor. tavır koymaya başlıyor. Çatışma çıkıyor. Bu çatışmayı sorun olarak görüp Ana baba diyor ki, ''Hocam ne yapacağız?'' ''Doğru.'' ''Ne yapacağız?'' diyor. ''Tadları kaçıyor Şimdi... hocam, o güne kadar güldüstanlık bir ev gidiyor.'' Evet. Bana bazen geliyorlar, Polat diyorlar ki, ''Hocam, artık hiç sözümüzü dinlemiyor, hiç laf dinlemiyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, bayağı aramızda sorunlar var.'' Ben de diyorum ki, ''Bravo, tebrik ederim.'' Bakıyorlar nasıl yani, ''Aferin.'' diyorum. çocuğun ruhunu öldürememişsiniz. Sorun hala, çıkartıyor. Hala ayakta ben varım diyor. İyi bir ana babasınız demek diyorum. Baka kalıyorlar. Şimdi sorunun çıkması çok doğal. Çatışmanın çıkması çok doğal. Onu yok etmeye çalışmak yanlış. Peki ne yapalım? Onu yöneteceksin. Sorunu yöneteceksin diyorsunuz değil mi? O çatışmayı çatışmayı yöneteceksin. O sorunu yöneteceksin. Hangi amaçla? Onun gelişmesi için. Hı hmm. hı. Onun gelişmesinin çok önemli bir çağına girdi. Ergen, Anladım. ergenlik çağında kanatlarını güçlendirmeye çalışıyor Pala. Anladım zaman. Uçması gerektiğini biliyor. Aynı kuş nasıl böyle bakar. Uçmadan önce pır pır pır, pır kanatlarını böyle kuvvetlendirir. Ve cesaret edemez. işte ergen o sırada... Neyse içindeki hisler ve bu korteksle ilgili değil bilmiyor aslında bilmiyor, içindeki bir mi? şey kaynıyor kazan. Hı -hı. Neye kızın olduğunu da bilmiyor <gülüyor> Sadece bildiği <gülüyor> bir şey var ki şu andaki durum yetersiz kendini yetersiz hissediyor. Yeterli olabilmek için bir mücadele vermesi lazım bir savaş vermesi lazım en yakında da siz varsınız. O yüzden de bize çakıyor diyorsunuz hocam. Ee, Facebook'ta sorduk ya çok güzel geri dönüşler var evet, ben bir iki tanesini okumak lütfen. istiyorum. Gül Öztürk Türkan okuyucumuz hocam kendisi izleyicimiz. Ergen çocuğa hata yapıldığında hata yaptığında nasıl davranmalı? Dövsen olmuyor, kızsan olmuyor, hoşgörülü davransan olmuyor. Ne yapmalı, nasıl davranmalı demiş hocam. Aslında hakikaten özetlemiş. Yani ben geneline baktığımda da insanlar kaybolmuş durumdalar hocam. Yani bir yönetim gerektirdiğinin farkındalar. Ancak yani bizim elimizdeki araçlar bu yönetimin nasıl yapılacağıyla ilgili yetersiz kalıyor. Şimdi diyor da bağırıp çağırsan çocuk daha beter. Ya içine kapanıyor ya ortalığı yıkıyor. İki, hoşgörüyle yaklaşsam bu sefer ona bile kıcıklanıyor. Yani çocuk bir kere kıcık bu dönemde sizin anlattığınız kadarıyla hocam. E, ne yapacak peki bu ana babalar hocam? Hayatları hakikaten zor. Başka bir sıkıntı daha var. Yani... Yaşamın gerçekleriyle ilgili de bu yaş grubuna yönelik konuşulması gereken bir takım şeyler var şimdi Hiçbir şeyle uğraşmadığımız hiçbir şeyin elde edilmesi gerekilmeyen bir dönem olsa Neyse ama bu ergenlik öyle bir döneme denk geliyor ki meslek seçiyorsun Evet. Öyle bir döneme denk geliyor ki Okul hazırlıklarını sınav hazırlıklarını yapıyorsun evet. Arkadaş çevreni oluşturuyorsun evet. Bir sürü şey bir arada oluyor hocam yani evet. Ee, hmm. Ana baba da diyor ki ya burada böyle saldım bayram mevlam kayıra olmuyor diyor ya. Bir şey yapmamız lazım. Peki ne yapacaklar hocam? Şimdi dikkat edersen yeniden okursan o söylediği şeyleri altında sohbet yok. Hmm. Bak yeniden oku evet, dikkat et. Okuyum evet. Çocuğa hata yaptığında nasıl davranılmalı? Dövsen olmuyor, kızsan olmuyor, hoşgörülü davransan olmuyor. Bak dikkat edersen hoşgörülü derken yani diyorsun ki hata yaptın. Farkındayım ama esesimi çıkarmayacağım. Bu çok öfkelenecek bir durum. <gülüyor> Abi ciddiye alınmadığını hissediyor çocuk. Daha güzelini yapayım o zaman diyor değil mi hocam? Yani daha kızabileceğiniz şöyle hoş evet, bir şey yapayım da. Evet. Bir karikatür hatırlıyorum. İşte t-shirt alıyor. Evet. Hoşuna gidiyor alıyor. Ve satışçıya diyor ki bunu geri verebilir miyim diyor. ...hoşuna gitmedi mi diyor. Yok diyor eve götüreceğim... ...annem babam severse geri getireceğim diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e tabii hocam. Onlarla bir mücadele içine girmesi Aynen lazım. Öyle. Şimdi, Aynen öyle. Polat çok hassas dengeler var. Hı -hı. Bir kere... ...anne baba neyin farkında olması lazım? Anne baba ve ailenin büyükleri... Hı -hı. ...bu amca olur, dayı olur... Hı -hı. ...abi olur, abla olur... ...o ergen çocuğa baktığın zaman... ...şunun farkında olması lazım ki... ...bu çok önemli bir dönem... ...ve bu ergen... ...kolay bir yaşam geçirmiyor. Bu, bu herhalde Zırak kilit içinde. değil hocam? Bu kilit ve bunun... Sen... ...sevilmesi lazım ama... ...çaktırmadan... <gülüyor> Ciddiye alınarak seviyor. Ciddiye alınarak seviyor. Yapmacık olmayacak Yapmacık diyorsun. Yapmacık Yani işte yani. bu bir ergen ah canım benim falan filan yok. öyle bir durum yok. Ciddiye alacaksın. Anladım. Ve yaşamın ciddiye aldığı gibi ciddiye alacaksın. Hmm. Ama şunu bilecek ki sen ne olursan ol ben senin yaşamındayım. Anladım. Ne söylersen söyle ben senin yaşamındayım. Ve ben söylenmesi gerekenleri söylerim yapılması gerekenleri yaparım. Kavgamızı yaparız ama hiçbir zaman ben senin yaşamından çıkmam. O tavır içerisinde olması lazım. Şimdi sizin söylediğinizden ben şunu anlıyorum. Sevgim koşulsuz ama ilişkimizde dikkat ettiğimiz bir takım unsurlar var gibi bir şey anlıyorum söylediğinizden. Doğru mu anlıyorum hocam? Güzel özetledin. Sevgim koşulsuz ama ilişkimizde eğer gerçekten bu yaşamı sen ciddiye alıyorsan, kendini ciddiye alıyorsan öğrenmemiz gereken değerler var. Yaşam seçimlerden ibarettir. O seçimleri yaparken farkında olmamız gereken şeyler var. Yani ilişkiyi koparmıyorum. Hoşgörüden anladığım şey bırak ne istiyorsa yapsın gibi bir durum değil. Kesinlikle Çünkü değil. Çünkü bu, bu yanlış anlaşılmaya müsait. Bunu yapan aileler var. Onlar da mutlu değiller hocam. Evet. Ve öyle bir denge kuracaksın ki Polan. Öyle bir an gelecek ki hı hı. ağzını açmadan o kızının oğlunun yanında oturup sen de ağlayacaksın. Evet. Hmm. Ama açmadan gözüne bakacak, bildiğini bilecek ama Anladım. söylemeyeceksin mahremiyetine saygılı olacaksın hmm. ve hiçbir zaman da yüzüne vurmayacaksın. Anladım. Bu çok, bu çok, şey. bu çok acayip bir şey. Yani bu öyle bir tavır ki bu tavır içerisinde diyecek olan yani benimle. ...öyle bir yolculuk içinde adamlar var ki... ...ben bunu ciddiye alayım böyle... ...afralya tafralya olacak bir şey değil. Değil, değil. O zaman bir varoluşuna dönüş olacak. Ama çocuğun... ...mahremiyetine saygılı olmak lazım. Ya orası çok önemli bir şey. Ben bir yandan da tabii evet... ...ana babalara bu konuyla ilgili üzülüyorum. Bir takım zorlukları var onları da görüyorum ama... ...ben ergenlere de çok üzülüyorum hocam. Şimdi ona <gülüyor> geçmeden önce şunu söyleyeceğim... ...kesinlikle ana babaları... ...şöyle anlıyorum çünkü onlar... ...kendilerine... ...ergenlik muamelesi nasıl yapıldığını bilmiyorlar. Yaşamamışlar. Yaşamamışlar. Yani tabii, bu nereden tabii, tabii. çıktı bu diye nereden bakıyor çıktı şimdi diyor. baba, anne. Nereden çıkardınız bu icadı? diyor. Gittiğin okuldan mı, öğretmenler mi, okuduğun kitaplardan mı, ne oluyor bu televizyondan mı diye. Müthiş bir telaş içindeler. Halbuki kendileri yaşamış olsa böyle bir şey... ...aha der, işareti gördüm. Hay canım şimdi. Ve kendi hayatındaki... Deneyimlerden empati duyarak kızının oğlunun karşısına geçmeye başlar. Ya hocam Özür Yıldırım Bilge gene Facebook'tan yorum yapanlardan çok güzel bir şeyler söylemiş. Hmm. Bu ana babanın duruşuyla ilgili ben okuma ihtiyacındayım her zaman bu kadar ihtiyaç duymuyorum ama bunu okumak istiyorum. Bebeklik döneminde gösterdiğimiz özeni fazlasıyla hak ediyor ergenlik dönemi demiş. Her sözünüzü, davranışınızı dikkatle seçmeli, onların büyümelerini zevkle ve gururla izlemeli. Onlar için yaptıklarımızı başına kalkmak yerine yanlışlarını geri bildirimlerle ortamı gerdimeden hissettirmeli. Acımasız, haksız eleştiriler karşısında objektif bakmayı başararak onların kanatlarının kırılmasını engellemek önemli demiş. Yani şeyi de çok güzel söylüyor, eleştireceklerse ne diyor? Ve çok acımasız olacaklar, çok kırıcı olacaklar. Üstelik de bazen haksız da olacaklar diyor ama hazır ol diyor. Yani bir karar vereceksin kimin kanadını kıracaksın. Ya o anda bir yetişkin olgun bir insan olarak bir dakika ya diyeceksin. Ya da diğer taraftan e, dur bakalım şuna haddini bildireyim diyeceksin. O, o çok önemli bir seçim ve ben mesela ergenlere baktığımda gerçekten üzülüyorum hayatlarına. Korkunç bir takım değişiklikler oluyor eş zamanlı olarak yaşantında, boyun uzuyor, kilon değişiyor, sesin değişiyor, hayata bakışın değişiyor. Düne kadar böyle hayranlıkla baktığın insanlardan içten içe nefret eder duruma geliyorsun. İçin sana diyor ki ya. Evet. Şimdi bunu yaşamak çok acayip bir şey. Bir de bu kadar değişikliğin üstünde kendinle de ilgili kararlar vermen gereken bir dönemin içerisindesin. Ben e, hele yalnız kalırlarsa bu dönemde bu gençler için çok üzülüyorum hocam. Polat şimdi ailenin durumuna bakıyorsun. Bu elime doğdu diyorsun. Ee? Ben bunun altını değiştirdim. Aynen öyle. Besledim ve üşüdüğü zaman üstünü örttüm. Gece kalktım baktım. Şimdi bunlar çok güçlü arı var. Çok. Ve İsterse 50 yaşına gelsin benim çocuğum çocuğumdur diye bakan çok insan var. <gülüyor> var. <gülüyor> tamam mı? Şimdi ailenin bakışı bu şekilde ait olma çok baskın oluyor. Doğru. Şimdi 12, 14, 16 yaşına doğru geliyor. Aile hala ona evet benim. Ay benim tatlım oğlum. Kudur budur falan şeklinde bakarken kızım diye bakarken dışarıdan taksi şoförü beyefendi demeye başlıyor. Aynen. Efendim, e, bozunuzu olmadı mı diyor, yüz lira verilir mi şimdi buraya diyor, beş liralık şey diyor adam. Sorumlu tutmaya başlıyor. Aynen öyle. Toplum onu yetişki yetişkin, sorumlu abi. birey olarak öyle görmeye başlıyor. Doğru. Şimdi ailenin bakışı buna ayak uyduramazsa eğer toplum ondan yetişkin insan olma sorumluluğu bekleyince... ...çelişki başlıyor Doğru. ve görüyor da Doğru. o topluma hazır olması lazım. Ve ailenin kendisini böyle sürekli bağımlı... Ee, ...mesela annesi onu giymiş sana yakışmamış dizinde... Evet. ...o Doğru. arkadaşlarının gözüyle bakıyor. Giyeceğim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diyor ve aynen tavrını koyuyor. O bakından ailenin hakikaten özellikle Türk ailesinin... ...karşılaştığı çok çok çok zor... ...bir bilinç kazanımı var, sınavı var. Nedir o? Bu ait olmayı nasıl yavaş yavaş yavaş bırakıp... ...onun birey olmasına, kendi yaşamında kendisi olarak var olmasına... ...izin veren, saygı duyan bir tutum kazanacaksın. Ve ben şey de düşünüyorum bununla ilgili hocam, yani... Eğer gerçekten kendisi olmasına izin vermezsek bana ait olduğunda da gerçekten bana ait olmayacak diye düşünüyorum. Yani e, o özgürlük alanı tanınıyorsa ve çocuk o aileyle ilişkisini sağlıklı bir şekilde devam ettirmeyi seçiyorsa o bambaşka bir tat diye düşünüyorum. İstediği için, seçtiği için, inandığı için burada... ...duygusu var bende ve... ...evet zor yani... ...herkes açısından zor, o garibim gencim de... ...genç midir... ...çocuk mudur, iki arada bir derede kalmış... ...bazen pışpışlanmak... ...bize mesela geliyor şimdi... ...yavaş yavaş bizde yok ama... ...ergenlik dönemine çocukları girmiş ailelerden gelenler var... ...bunlar eskiden geldiklerinde... ...direkt kapıda karşıladığında elini uzatır... ...yanağını uzatırlardı beraberinde evet. ...şimdi bakıyorum şöyle... evet öptürmüyor yani pardon ha. abi diyor ben büyüdüm öyle evet. şapır şupur kapı önünde öpüşmenin alemi yok el bir el sıkışalım evet. diyor tamam mı şimdi diyorsun evet. ki Haa. diyorsun evet. abi büyüyor evet şimdi orada gel lan mı diyeceksin <gülüyor> yoksa hoş, hoş geldin diyeceksin çok önemli bir fark çok. var ve çocuk mesajı alır ben geçen gün seminer verdim bir okulun ana babalarda evet. ee, Brandon Burchard adında bir yazarın kitabını Aha. okudum bir 19 yaşındayken bir kazaya karışıyor baba ve bir 10-15 saniye ölümle yaşam arasında gidip geliyor o sırada araba takla atarken cam keserken veya niyet e, arabanın kaportası üzerinde gece vaktiymiş durup kan birikmiş kan üzerinde ışıltıyı görmüş baktım diyor dolunay var diyor Hı -hı. Ve benim kanım yansıyor sonra baktım diyor evet falan ama ...hiçbir yerim kırık değil ve yaşayacağım diyor. Ama o süreç içerisinde... ...üç tane soru yaşadım diyor. Bir. Ölüyorum ama yaşamadım ki. Ben gerçekten yaşadım mı? Hmm. İçim biliyor cevabını diyor. Hayır daha yaşayamadım. Hani gençliğine doyamadı derler ya. Doğru. İki. Kendimi doya doya sevmeye açtım mı? İzin verdim mi? Hayır. Bir. Kalbi kırılmış. Arkadaşıyla onu hatırlıyor. Ve... Beşincisi de şu dünyada bir fark yaptım mı? Önemin var mıydı? Bir işe yaradım mı? Ve yaşayacağını karar verince söz veriyorum diyor, bunları gerçekleştireceğim hmm. ve bir kitap yazıyor bununla ilgili. Şimdi sevilerde bunu anlattım. Dedim ki çocuğunuzun bu üç soruya evet demesini isteyen var mı aranızda? Çünkü. Orada 600 kişi vardı. 600 ...anne baba hepsi el kaldırdı. Evet. Benim çocuğumun... ...kendi yaşında yaşamasını istiyorum. Doya doya... ...sevmeye izin verecek... ...cesarete sahip olmasını istiyorum. Ve şu dünyada... ...bir fark, fark yaratır yaratırsın. istiyorum. Şimdi ana baba gerçekten... ...bunu istiyorsa o zaman kendi yaşamında... ...kendisi olarak var olmasına... ...izin vermemiz lazım. Zaten bunun için yaratılmış. Yani... Emin ol kuşlar da kendi yaşamında kendisi olarak var olması için yaratılmış. Yani kırlangıç kırlangıç olarak yaşamak için programlanmıştır Fıtratımız bu. Ve her bir insan kendisi olarak var olmak üzere bir yolculuk yapmaya çalışıyor. Böyle baktığımız zaman buna saygı duyarsak aslında sohbeti nereden başlatacağını bilebiliyorsunuz. Şeyi görüyorum ben hocam şimdi siz söyleyince bir anda böyle bir şey canlandı kafama. Biz bundan önceki dönemlerde... Bebeklik çağındaki çocuklara bu saygıyı göstermeyi bilmiyorduk. Ta orada kalıplayıp bir şekle şemale sokmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla ergenliğe geldiğinde zaten işimiz bitmiş oluyordu. Şimdi Türkiye'de bebeğe biraz daha geniş, onun varoluşuna saygı gösteren bir tavırla yaklaşma anlayışı oturdu bence. Birçoğumuz bunun farkındayız. Öyle olunca oradan edindiği güçle çocuk kendisi olabilmek için ergenlikte de çırpınıyor bence. Evet. Yani aslında bir hazırlık meselesinde bir problem var gibi burada. Ana baba eğer ergenliğe yeterince hazırsa... E, ...o sorunu halledebiliyor gibi geliyor. Bakın bebeklikle ilgili hazırlanmayı öğrendik çünkü biz. Hı -hı. Bu bildiğimiz bir şey değildi. Hı -hı. Zaman içerisinde insanlar öğrendiler. Şimdi orada nasıl yaklaşılır, ne yapılır, ne edilir meselesi daha iyi. Siz ne diyorsunuz hocam buna bu hazırlık meselesine? Anlamlı geliyor mu? Çok anlamlı geliyor. Ve... E Zannederim en temel... ...sıkıntılardan bir tanesi burada... Ee, ...anne baba da farkında çocuğunun yaşama... Hı -hı. E, ...atıldığı zaman... ...ondan dolayı sorumluluk kavram üzerinde çok duruyorlar. Dersler niye çalışmalar? <gülüyor> Sabahleyi zamanda kalsa... <gülüyor> e, ...işte şöyle yapsam böyle yapsın çünkü biliyorlar ileride bu işe girdiği zaman böyle giderse izler atılır tabii. falan şeklinde. Şimdi... ...hakikaten e, bunun üzerinde başka bir programda duralım, duralım ama da. bu... ...bu sorumluluk bekliyorsun. Hı hı. Ama... ...peki önceden sorumluluk... ...kazandırdın mı? Kazandırdın mı meselesi var. Doğru. Seninle konuşurken çok güzel bir açıklama yapmıştım böyle. Yani Hocam yaş grubundan bağımsız... ...hangi yaş grubundan bahsederseniz bahsedin... ...eğer altyapı hazırlığını yapıyorsanız... <gülüyor> ...sistem çalışıyor. Yani... ...17-18 yaş birine sorumluluk yüklemeyi beklemek için... ...çok geç bir yaş bence. Eğer orada yüklemeye kalkarsan adam diyor ki abi düne kadar böyle bir durum yoktu ne oluyor ya şimdi niye yükleniyorsunuz zaten sinirim burnumda. Bir de siz gelmişsiniz yok okuldu yok bilmem neydi meslekti falan filan yürürüm buradan diyor. Evet. Genç çıkışıyor hakikaten çıkışıyor öyle bir noktada evet. ama o maçın son dakikası bu maçın 90 dakikası oynandı daha evvelden. Alo orada uyanmadınız. Evet şimdi Poyraz 6 yaşında evet. çok şükür. Ben sen son derecede bilinçli bir babalık olarak... ...bu sorumluluk konusunu takip ediyorsun. Evet hocam. Poyraz'ın sorumlu olduğu şeyler var mı? Var hocam. Var. Hadi. Bir sürü şeyden sorumlu. Yani e, Kendi sağlığından her şeyden önce Poyraz sorumlu. Yani biz... E, ...onu mümkün olduğunca takip ediyoruz. Ama mümkün olanın ötesindeki kısmında... ...temel sorumluluk ona ait. Bir tak yani ne yediği, ne yemediği, ne giydiği, ne giydiği... ...ne giymediği meselesi onun sorumluluğunda. Biz ana... Çerçeveye oturtmuş durumdayız ama o bunlara dikkat edecek. İkincisi eve gelince elini yıkama. Aynen öyle ona... eve geldiği zaman elini yıkamak senin sorumluluğun. Dişlerini fırçalıyor olmak senin sorumluluğun. Hava serinken ona uygun bir şekilde giyiniyor olmak senin sorumluluğun. Sen bunları yerine getirip buna rağmen bir rahatsızlık yaşıyorsan seni bir doktora götürmek ve daha iyi olmanı sağlamak bunun için uğraşmak da bir baba olarak benim sorumluluğum. Ama bunları yaptığın noktada. Yemek yiyip yememek senin bileceğin bir şey ancak sağlığının sorumluluğu var işin içerisinde yani iş sadece ona bir takım işler vermek ve bunları yapıyor olması değil ki onlar da var yaşantının içerisinde gücünün yettiğince evde yapılabilecek işlerden onun payına düşen ne varsa o da bunları yapmak durumunda örnek ve Masayı o siliyor artık mesela yemeklerden sonra. Öyle mi? Evet. Ah yani. aslanıyorum ben. De. Evet. <gülüyor> evet çok bir... Şikayet yok. Yok. Hayır. Önce bir iki de niye falan filan dedi. Valla dedim annen yemeği yaparken niye demiyor. Ben koşuştururken niye demiyorum. Bu, Hı -hı. bu, bu işler var ve hepimiz yani... bunu paylaşmak durumundayız. Biz bir aileyiz. Bak biz hepsini elimizden geldiğince yapmak istiyoruz. Masayı kirli bırakabilir miyiz? Kötü görünüyor diyor. Kötü olmuş diyor. Bırakamayız böyle. E, biri temizleyecek bunu. Senin gücün yeter mi temizleme? ...denerim dedi. Hakikaten de... ...ya bir şey söyleyeceğim... ...gözlemiş çocuk hocam... ...o kadar güzel sildi ki... ...ilk seferinde bile. Yani, yani şeyi diyorsun... ...aa... meğersem sen görüyormuş bunu de. yani... ...bir şey anla anlatmadık da yani... ...bir bak bakalım nasıl yapıyorsun diyor... ...gayet güzel... ...hallediyor... Yani. Ama ondan sonra da saygı duyman lazım. Kalmış 3-5 tane kırıntıya, biraz yağ lekesine de arkana dönüp gidebiliyor olman lazım. Evet, yani evet. O, o mükemmeliyeti bekleme deriz yani Ezmeyeceksin. Ezmeyeceksin. Tamam. Hayır. hayır tamam. Yani o şimdi senden açılmışken... laf. Bir de şimdi bir hava <gülüyor> e, vermeden önce 4 dakikamız tamam. var. Sen de ergenlik geçirdin. Geçirdim hocam. Ve Polatsın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Senin de hayatında olmuştur herhalde tahammül ediyorum. Hocam, olmaz da. olur mu? ya Yani ben şimdi e, sevgili annemi ve babamı buradan evet. anıyorum. E, sağ olsunlar çok emek verdiler evet. bana, kardeşlerime. Ve ben o dönem e, ortaya koydukları sevginin çok da farkında değildim. Yani içindeyken çok görmüyorsun. Şimdi baktığım zaman diyorum ki of... ...amma şeylere katlanmışlar ya yani... ...tanıyorum çünkü bu insanları onlar için... bunları katlanmak kolay değil... ...benden başka birisi yapsa kaldırmazlar... ...o duygunun farkındayım... Ee, ...sağ olsunlar müteşekkirim bu anlamda... ...ben saç uzattım hocam... ...üniversiteye geldiğim ilk sene... Ee, ...ve hakikaten çok da sevdim... ...ama o zaman Türkiye'nin işte... ...90'larının başı... Ee, ...bugünkü kadar... ...çok alışıldık ve çok karşılaşılan... ...bir durumda değil yani... Ee, parmakla gösterilmese bile çok da karşılaştığınız bir durum değil hı hı. saçımı uzattım neyse yaz tatili oldu eve geldim ee, babam rahatsız durumdan onu görüyorum annemde bir sıkıntı yok ama babam durumdan rahatsız yani ya oğlum işte hani sen falan filan yapıyor. Sen bilirsin diyor falan. Ben en dedim ki ya baba dedim. Ya bu böyle sen bilirsin olacak gibi değil. Ee, sen dersen ki git kestir. Ben kestiririm. Yani aramızda Hı -hı. öyle bir hukuk var. Ama bana bırakırsan ben kestirmem. Hı -hı. O zaman dedi bağrına taş basarsın. Kestir dedi. Hı -hı. Eyvallah ben. Gittim kestirdim saçımı. Hı -hı. Fakat hocam. Her aynaya baktığımda kendimden rahatsızlık duyuyorum. Yani bunu nasıl kabul ettim, nasıl böyle bir şeye evet dedim, nasıl böyle bir imkan sağladım diye. Ve şeyi de hissediyorum, babama da öfkeleniyorum. Her geçen gün kendime olan efkemle birlikte babama da bir öfke büyüyor içimde. Biraz daha, biraz daha dayandım. Bir ay falan geçti, çok kötü hissediyorum. Bayağı bildiğiniz depresyon. Yani başa çıkabilecek gibi değilim. Ee, sonunda bir akşam babamı karşıma aldım dedim yani anneme de söyledim ben bu akşam babamla konuşacağım diye hı hı. tamam oğlum dedi ee, sen niye dedim şey yapmadın yani sence dedim bir sakıncası var mıydı ya dedi oğlum ben ben dedi aranıza girmeyi çok istemedim dedi ben ben dedi babandan etkileniyorum dedi hı hı. eyvallah dedik tamam bunu anlıyoruz kadın aramızda kalmak istemiyor Babamla o akşam oturduk ve ben dedim ki ya baba yani sen kes dedim. Ben de gittim kestim ama sana söyleyeyim o günden beri kendim gibi hissetmiyorum dedim. Her aynaya baktığımda da kendi yüzüme dedim bir daha görmek istemiyorum. O kadar dedim rahatsızım bunu kabul etmiş olduğum için bunu yaptığım için. Ve babam beni anladı hocam yani baktı böyle ya dedi ne kadar istiyorsan o kadar uzat dedi. Ondan sonra herhalde 10 yıla yakın ben uzun saçla dolaştım. Ee, sonra zamanı geldi. Zamanı geldiğinde de hakikaten hiç en ufak bir rahatsızlık duymadan kestirdim saçımı. Evet. Bir daha da hiç canım da ya saç uzatayım bilmem ne yapayım falan filan noktasına gelmedi. O evet. Evet. Ama Çok düşünüyorum gerçekten. şimdi babam o gün öyle yapmasaydı hakikaten aramızda müthiş bir öfke yıllar yılı devam ederdi diye düşünüyorum. Evet. Çok güzel bir örnek. Teşekkür ederim falan. Kısa bir ara verelim Sağ olun Sohbetimiz devam ediyor Polat'cığım Hocam çok Çok temelde Bu ergenlik meselesini yaşanmaması halinde ne olur Meselesinde biraz konuşmak lazım diye düşünüyorum ben yani. Diyelim ki ergenliğini yaşayamadı birisi hı hı. Gelecekte ne olur Nasıl birini görüyor oluruz hocam bir deney aklıma geliyor Pola. Onu paylaşmak istiyorum. Bu e, kozanın içerisinde e, kozayı yiyerek çıkan lavra. İpek böceği diyorsunuz. Evet ipek böceği. E, ondan sonra kelebek oluyor. Evet. Ve bir gün, iki gün uğraşıyor onu delip çıkmak için. E, yapılan deneyde yardım ediliyor. Yani hı hı. onun kendisinin o deliği açması yerine ve çıkmak için uğraşması yerine... ...kendiliğinden ufacık bir delik açılıp... ...onun hemen çıkması sağlanıyor. Hı hı. Hiçbir zaman uçamıyorlar. Hı. Kelebekler uçamıyorlar. Şimdi bu bana çok önemli bir benzetme olarak geliyor. Eğer... E, ...çocuk... ...o ergenlik dönemini... ...ergenliğin mücadelesini vererek... ...kendini sınayarak... ...iç bunalımlarının farkına varıp... ...sevilip sevilmediğini sınayarak... ...ailesiyle, toplumuyla... Sürtüşme içerisinde nihayet bir noktaya gelerek veremiyorsa kanatları gelişemiyor. Ve ömür boyu devam eden bir acizlik, yetersizlik çok güzel ifade ettin. da baktığı zaman kendimi sevmiyordum dedim. Hı hı. Bu ömür boyu devam edebilirdi. Aynen. Ve çok acı bir şey bu. Ondan dolayı... Ergenlerin ergenliğini, hakkını vererek yaşamasına ortam hazırlamak bence gerçek sevgidir. Ve gerçekten geliştirici, eğitici bir tutumdur. Peki hocam, sorun çıktığı noktada anayla baba nasıl bir ilişki içerisinde olacak çocuklar? Bir kere e, sorunu normal kabul etmek lazım bir. Hmm. Yaşap sorunlar için <gülüyor> Yani sorunsuz yaşap kesinlikle suni, ...gerçek olmayan bir yaşamdır. Ondan dolayı... E, ...mutlaka sorun çıkacak... ...kabul edeceksin. Burada sorun çıkmaması... ...çatışma çıkmamasıyla ilgili değil... ...nasıl yöneteceğim... ...bilincini geliştirmek hmm. lazım. Yönetirken farkında olman gereken... ...birinci şey şu... ...sevgim... ...beni mutlaka... ...yol göstersin... ...bana yol gösteren sevgim olsun... ...neyi seviyorum ben... ...bu çocuğun varoluşunu ...yoksa onun kalıplar içerisinde... ...benim beklentilerimi yerine getirmesini mi? Anladım. Onun için gayret ediyor mu, niyeti var mı, coşkulu mu... ...onların farkında olmak, onlara tanıklık yapmak çok önemli. Bu aradaki fark önemli değil mi Polat? Bana önemli geliyor hocam. Yani, yani sevgiyle ilgili. Bana çok önemli geliyor. Yani benim istediğim kişi olması halinde onu sevmekle... Ee, Hoşlansam da hoşlanmasam da bazı davranışlarından o kısmından bu kısmından onu olduğu gibi sevmek arasında büyük fark var bence. Çocuk bunu hisseder. Hem de nasıl hisseder hocam. Yani tahmin ediyorum Poyraz ilişkide ilişkinde bunu çok... Bütün çocuklar hisseder hocam. Evet. Hiç tanımadığınız bir çocukla sohbet etmeye başlayın. Ee, biraz böyle yanına yaklaşın. Bence... ...bir dakikada sizin puanınızı veriyor bu konuyla ilgili. Evet. Bir dakikada yani aman diyor bu adam... ...bu adam diyor pışpışlayıp duruyor beni... ...boşver gitsin. Ama bir bakıyor... ...aha diyor bunda bir şey var bununla iki dakika sohbet edelim diyor. <gülüyor> Şimdi... ...bu ilişki içerisinde baktığın zaman çocuk şunu farkında. Bir, diyor ki bu büyük... ...annem, babam, dedem, hmm. amcam, dayım ...sorun olacak diyor. Bir kere sorundan dolayı herhangi bir sıkıntısı yok. Diyor. Nasıl yöneteceğiz? Ve bu yolculuk içerisinde beraberiz. Ve ben... ...senin güçlü olarak çıkmanı istiyorum... ...hatalar yapılacaktır ama hatasız kula olmaz... ...ve diyor... ...biz bu yolculuğu beraber yapacağız... ...ve senin mahremiyetine... ...son derecede saygılıyorum... ...böyle bir tavır içerisinde olduğun zaman hakikaten... ...bence... ...sürekli şükredilecek... ...olaylar olur... Ya çocuğun yaşadığı zorluk hepimizin zorluğu... ...bunun farkına vardığınız zaman... ...en çok zorlanan o ya. yani... Evet, ya evet. ...o zaman geriye bir sıkıntı kalmıyor tamam. bence... Falat'im çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, önümüzdeki hafta başka bir konuda sohbet için bekliyoruz efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.